ses sorunni yaşadık biraz önce inşallah şimdi yoktur. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Thumma elhamdülillah. Elhamdülillahi allazi hadat. Ma le hada ve ma kunna nehtedi leula en hedanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما و أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه و برحمتك في عبادك الصالحين اللهم امين الجامع في طلب العلم اسم لكتابumuzun derslerine Hemen bir önceki dersimizi kısaca özetleyelim inşallah. Bir önceki dersimizi kısaca özetleyerek bu dersimize başlayalım. Vacibul ulema fi tebliğil ilm. İlmin tebliğinde, ilmin tebliğinin alimlere vacip oluşu ve alimlerin görevleri. Bunu işledik değil mi? Alimlere vacip oluşunu işledik. Dört konu işledik. İlim tebliğinin ulemaya vacip oluşu. bu vücubiyete muhatap olanlar ulemanın ilmi tebliğ ederken nasıl tebliğ ettiği ve şayet alimler ilim talep etmeyi ilmi neşretmeyi, ilmi yaymayı eksik bırakırlarsa bu konuda üzerlerine düşeni alimler yapmazlar ise bu halkın üzerinden sorumluluğu kaldırmaz dedik bu halkın üzerinden sorumluluğu kaldırmaz dedik değil mi? Dört ana başlık işledik. Birinci olarak acaba alimlere ilim tebliği neden vaciptir? Bunun delili nedir? Önce buradan başlamak gerekiyordu işe. Hemen Maide suresinin 67. ayetini okuduk. Ya yuhel rasul belli ma unzule ileyke min rabbik Ey rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve illem tef'al fe ma bellakta risaletehu. Şayet sen Bu tebliğ görevini yapmazsan Rabbinin risalet görevini hakkıyla yerine getirmemiş olursun diyordu Allah subhanehu ve teala. Hemen bu ayetle beraber bir hadisi birleştirdik. Neydi hadis? Neydi hadis? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resullerin miras bırakmadığını, mal mülk miras bırakmadığını ancak ilmi miras bıraktıklar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen ilmi yani vahyi kime miras bıraktı? Alimlere. O halde bunun tebliğ edilmesi alimlere de vaciptir. Çünkü onlar bu ilmi mirasçı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden tevarüz suyuyla almışlardır. O halde alimlerin de bu ilmi tebliğ etmeleri vaciptir dedik. Arkasından Enam suresi 151, Alimran suresi 187 ve Bakara suresi 159. Bu önemliydi. Bakara suresi 159. ayet önemliydi. Allah subhanehu ve teala ne diyordu? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Biz diyordu, açık beyineleri ve hidayet olan açık beyineleri indirdikten sonra insanlara kitapta bunu açıkladıktan sonra Bunu gizleyenler yok mu? İşte onların üzerine onların üzerine Allah'ın ve bütün lanet edicilerin laneti olsun diyordu Allah Subhane ve Teala. Her ne kadar bu ayet Yahudi ve Hristiyanlar hakkında indiyse de, Ehli Kitap hakkında inmişse de bu ayet sahabe bu ayeti nasıl anlamıştı? Sahabe bu ayeti nasıl anlamıştı? Müslümanlar üzerine de şamil olduğunu anlamıştı. Birileri itiraz edebilir. Diyebilir ki bu ayet Allah'ın kitabını gizleyen bu ayet Allah'ın kitabını gizleyen ehli kitapla ilgilidir. Müslümanlarla ilgili değildir. Diyebilir. Bu itiraza biz şöyle cevap veririz. Kendisinden razı olunmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları bu ayeti senin gibi anlamadılar. Bakınız Ebu Hureyre dedi ki şayet Bu ayet olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumu size rivayet etmek zorunda kalmazdım. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet ediyorum. İnsanlar bu şekilde konuşuyor diyor Ebu Hureyre radıyallahu Ancak bu ayet olmasaydı ilmi gizleyenlere dair lanetleme ayet olmasaydı ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerimi size anlatmazdım diyor. Demek ki Ebu Hureyre bu ayetteki tehdidin sadece Yahudi ve Hristiyanlara yönelik olmadığını, aynı zamanda Müslümanlara yönelik olduğunu da anlamıştı. Ve hakeza Hazreti Osman e, abdestle ilgili bir hadis rivayet edeceğinde önce bu ayeti okudu. Dedi ki bu ayet olmasaydı ben bunu rivayet etmezdim. Sonra da abdestle ilgili o rivayeti okurdu, okudu. E, ve arkasından en son olarak mensuile an ilim fe ketmehu bir ilimden soruldu o da onu gizledi encemahullahu bilcamin minan nar yawm al allah ona ateşten bir gem vurur ateşten bir gem takar diyordu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ebu hurayre'den gelen bir hadiste ve bu şekilde ve bu şekilde dersimizi bir önceki dersimizi İlk bölümünü bitirmiştik. Daha sonra dedik ki bu vücubiyete muhatap olan kimdir? Yani ilmin tebliği, ilmin neşredilmesi vaciptir. Peki bunun muhatapları kimdir? Beş kısımda inceledik. Birincisi alimler dedik. İkincisi müftüler dedik. Üçüncüsü kadılar dedik. Dördüncüsü muhtesipler dedik. Ki muhtesipleri imtihanda soracağımızı söyledik. Dördüncüsü muhtesiplerdir. Kimdi onlar? Emri bil maruf, nehi anil münkerle, iştigal edenlerdi değil mi? Ve beşincisi de halk idi. Beşincisi de neydi? Halk idi. Arkasından üçüncü konuya geçtik. Alimler ilmi nasıl anlatırlar? İlmi neşrederken, ilmi tebliğ ederken hangi metotlara başvururlar dedik. Birincisi şifai olarak. Yani bir alim bir mescide, bir camiye ya da bir ders halkasına oturur. Bir medreseye oturur. Orada insanlara tebliğ eder. şifai olarak bunu insanlara anlatır dedik. Ya da soru sormak e, vasıtasıyla insanlara soru sorar ve bu soru vasıtasıyla ilmi öğretir dedik. Değil mi? Ve hakeza ve, ve hakeza e, insanlar alimlere soru sorabilir. İnsanlar alimlere soru sorabilir. Onlar da bu sorulara cevap vererek ilmi tebliğ eder, ilmi öğretir dedik. Ve bir başka şey Ee, işte kitap yazarak, tehlifte bulunarak ilimi öğretir dedik. Ulemanın ilmi tebliğ metotlarından bahsettik. Ve son olarak önemli bir konudan bahsettik. Önemli bir konudan bahsettik. Dedik ki şayet alimler ilmi gizlerlerse, şayet alimler ilimle amel etmezlerse, ve hatta şayet alimler ilmi ee, hakkı batıl, batılı hak gösterirlerse bugün olduğu gibi, bugün olduğu gibi alimler beşeri sistemlere itaat etmeye hak, beşeri sistemlerden yüz çevirmeyi ise batıl gösterirse, bugün olduğu gibi alimler, ilim ehli, övülmüş değil, yerilmiş ilim ehli, halkın alim zannettiği kimseler, tağutlara isyan etmeyi, onları tanımamayı, onlardan teberri etmeyi haricilik, onlara itaat etmeyip selefin sabit itikadı olarak gösterirlerse bu şekilde Allah'ın dinini tahrif edip hakkı batıl, batılı da hak olarak icra etmeye çalışırlarsa halkın sorumluluğu düşer mi? Cevap verdik. İttifaken Kur'an, Sünnet ve icma ile sabittir ki bu halkın sorumluluğunu düşürmez. Halk yine sorumludur. Delilimiz neydi? Delilimiz şuydu. Ehli kitap aynen bugünkü dalalet alimlerinin yaptığı gibi ehli kitabın alimleri yapmıştı. Onlar hakkı batıl, batılı hak olarak göstermişlerdi. Kendilerine gelen ilmi gizlemişlerdi. Ve halk da saptı gitti, dalalete uğradı. Ancak bu şekilde halkın dalalete uğraması onların üzerinden sorumluluğu ne yaptı? ...yapmadı, kaldırmadı dedik. Ve bununla ilgili denlerimiz sayısı... ...vacibul âmi... ...fî talebel ilmi... Fi talebel ilm ve tebliğri... ...ilmin talebinde... ...ve ilmin tebliğ edilmesinde... ...halkın, yani bizlerin... ...yani sizlerin görevleri... ...değil mi? Biz avam, yani alim değiliz... ...biz avamız... ...ilmin tebliğ edilmesinde... ...ilmin yayılmasında... ...ilmin neşredilmesinde... bize ne görev düşüyor İşte bugün bunu işleyeceğiz hemen şu şekilde başlayalım mükellef olan her müslümanın bilmekle yükümlü olduğu ilimler vardır değil mi daha önceki derslerimizde gördük biz bunu her müslümanın mükellef olan her müslümanın bilmesi gereken ilimler vardı bu ilimlere farzı aynı veya aynı vacip diyorduk aynı vacip olan farzı aynı olan ilimler O halde o halde bu aynı vacip olan ilmi öğrenmenin zamanı nedir? Önce buradan başlayalım. Aynı vacip olan ilmi öğrenmenin zamanı nedir? Zira alimler vacipleri böyle kısımlara ayırmışlardır arkadaşlar. Mesela vacibin taksimini yaparlarken yerine getirilmesi gereken vakit açısından vacip miktarının belirli olup olmaması açısından vacip Mükellef açısından vacip şeklinde vacipleri taksim etmişler. Bu taksimatın biri de birisi de zaman açısından vacipliktir. Zaman açısından vacipliktir. Alimler demiş mutlak vacip veya mukayyet vacip şeklinde iki ayrılır vacip. Mutlak vacip, mukayyet vacip. Mutlak vacip kişi mükellef üzerine düşen vacibi Üzerine düşen vacibi istediği zaman yerine getirebilir. Bir amel vardır. Ona vaciptir ama o bunu istediği zaman yerine getirebilir. Mesela ne gibi? Adam bir zamanla kayıtlanmaksızın adak adanmıştır. Adak adanmıştır. Adağını yerine getirmesi vaciptir ama bunun belli bir zamanı yoktur. Bir de mukayyet vacip vardır. Belli bir zaman içerisinde. başlangıcı ve bitişi belli olan belirli bir zaman içerisinde yapmakla mükelleftir. O zaman içinde yapmazsa kişi bununla Allah katında sorumlu tutulacaktır. İşte arkadaşlar, aynı vacip olan, farzı aynı olan ilimleri öğrenmek mukayyet vaciptir. Belirli bir zaman içerisinde belirli bir zaman içerisinde her Müslümanın öğrenmesi gereken ilimler vardır. Müslümanlar bunu öğrenmezler ise Allah katında sorumlu olurlar. Allah katında sorumlu olurlar. Peki bunun vakti nedir? Vakti ne zaman başlar? Aynı vacip olan, farzı aynı olan, hepimizin bilmesi gereken ilimleri öğrenmenin zamanı ne zaman başlar? Birincisi, hemen şunu söylüyoruz. Kişi akil ve bali oluncaya kadar bu ilmi öğrenmekle mükellef değildir. Yani annesinin karnından çocuk doğduğu akil ve bali oluncaya kadar bu ilmi öğrenmekle mükellef değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den gelen bir rivayette Rufi'i'l-Kalem Anselâf. Kalem 3 Kalem, kişiden kaldırılmıştır. Değil mi? Uyuyan kişiden uyanıncaya kadar ihtilam oluncaya kadar sabiden yani çocuktan ve akıllı oluncaya kadar akıllı oluncaya kadar deliden ne yapmıştır? Kalem kaldırılmıştır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bu hadise göre sabi kişinin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Yani çocuğun üzerinde bir sorumluluk yoktur. Çocuğun üzerinden kalem kaldırılmıştır. Çocuğun üzerinden kalem ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Çocuk bu ilmi bu ilimleri öğrenmekle mükellef değildir. Çocuk farzı aynı olan ilimleri öğrenmekle mükellef değildir. Bu erişinceye kadar öğrenemez. Ancak ancak farz vacip olanları yerine getirirse ecir alır. Mesela Allah Teala diyor ki men amilen men amile salihan fel nefsi. Kim salih bir men amile salihan felinefsi nefsi. Fussile suresi 46. Kim salih bir amelde bulunursa ancak kendi e, nefsi için bunu yapmış olur. O halde çocuk Vacipleri yerine getirmekle mükellef olmadığı için namazla, oruçla, zekatla ve diğer amellerle mükellef olmadığı için çocuğun bunu öğrenmesi bir saniye arkadaşlar. Selamünaleyküm. kusura bakmayın ee, bir işim çıktı devam ediyoruz derse o halde çocuk üzerine vacip olan emirleri yerine getirmekle mükellef olmadığı için bu ilimleri tahsil etmek de çocuğa vacip değildir çocuğa vacip değildir konumuz ne? şer'i ilimleri farzı aynı olan ilimleri kişilerin tahsil etmesi ne zaman başlar? mükellef yaşına kadar başlamaz Mükellef yaşına kadar başlamaz. Peki velinin bunu öğretmesi gerekir mi? İşte burada alimler iki görüş sunmuşlar. Demişler ki çocuk akıl bali oluncaya kadar öğrenecek. Akıl bali olduktan sonra bunları yerine getirecek. Birinci görüş bu. İkinci görüş çocuk akıl bali oluncaya kadar öğrenmekle mükellef değil. Akıl bali olur olmaz bunu öğrenmekle mükellef demiş alimler. Burada bir ihtilaf edilmiş. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz burada gerçekten fıkhını konuşturmuş yine ve demiş ki hemen hemen şunu söylemiş. Sabi ile velisini ayırt etmek gerekir. Sabi bu ilimleri öğrenmekle mükellef değil ama veli bunları öğretmekle mükelleftir. O halde avama düşen ilk görev yani bizlere düşen ilk görev. Akil ve bali olmayan çocuklarımıza farz-ı ilimleri öğretmekle işe başlamamız gerekir. Bu çocuğun üzerine vacip değildir. Çocuk öğrenmediği zaman yükümlü değildir. Akil ve bali oluncaya kadar, temiz çağına gelinceye kadar öğrenmekle çocuk mükellef değildir. Ancak veli mükelleftir. Veli bununla nedir? Mükelleftir. Yani veli bunu öğretmek zorundadır. Öğretmeyen veli Allah katında mesuldür. Allah katında mesuldür. Konumuzun başlığında ne dedik? Avamın, yani bizlerin ilmin tebliğinde, ilmin talebinde yapması gerekenler o halde öncelikle her veli çocuklarından işe başlamalı. Allah Subhanahu ve teala bu انفسكم ve ehlikum diyor. Önce kendi nefsinizi, sonra da ehlinizi, eşlerinizi ve çocuklarınızı ateşten sakındırın. O halde bizler önce küçük yavrularımızla işe başlayıp bunları ateşten sakındırmakla işe başlamamız gerekir arkadaşlar. Ee, bu noktada İslam ümmeti büyük bir eksiklik içerisinde herkes binlerce kilometre, yüzlerce kilometredeki insanlara yazıyla, kitapla konuşarak tebliğ yapmaya çalışıyor ama kendi eşinden, kendi ailesinden bir haber bir şekilde yaşıyor. O halde bu derste öğrendiğimiz en önemli şey, en önemli şey nedir? Öncelikle hepimiz Kendi çocuklarımızdan, kendi eşlerimizden, kendi ehillerimizden, kendi yakınlarımızdan başlayarak şer'i ilimlerin tahsilinde ee, ne yapmamız lazım? Çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muru evladakum bis salat diyor. Çocuklarınıza salatı emredin. Kime diyor? Avama söylüyor. Yani bizlere söylüyor. Bakın bu emir çocuklara yönelik bir emir değil. Velilere yönelik bir emir. O halde namazı emredin. Onlar 7 yaşına gelinceye kadar bunu emredin. 7 yaşından sonra 10 yaşından sonra kılmazlarsa 7 yaşından sonra pardon kılmazlarsa onlara vurun diyor değil mi? 10 yaşına geldiğinde yataklarını ayırın diyor. Bu emir kime yönelik? Avama. Yani bizlere yönelik bir emir. Bizlere yönelik bir emir. O halde bizler hemen bu emri yerine getirmek çocuklarımızın Çocuklarımıza farz-ı olan ilimleri öğretmekle mükellefiz. Peki farz-ı olan ilimler neydi? Daha önceki derslerde işledik. 18 ayrı ilim, 18 ayrı konu zikrettik değil mi? Ee, ve bunları hepimizin bilmesi ve çocuklarına öğretmesi farzdır dedik. İbn-i el-Maktisi diyor ki, velinin 7 yaşına gelen çocuğa namazı ve tahareti öğretmesi ve bunu emretmesi gerekir. Yani çocuk 7 yaşına geldiği zaman, Veli namazı, tahareti öğretecek, bunu emredecektir. 10 yaşa geldiği zaman bunları yapmazsa bundan dolayı cezalandırılabilir, cezalandırabilir. Veli bunu yapmak zorundadır, bunu yapsın ki, veli bunu yapsın ki çocuk akil ve bali olunca bundan zorlanmasın diyor. İlim tebliğinin vacip olan, aynı vacip olan ilimleri tahsil etmenin zamanına dair sabi kısmını bu şekilde ayırdıktan sonra bir de yetişkin kısmı vardır. Çünkü şu an yetişkinlerin çoğu akil ve bali yani Müslüman bir anne babadan doğup Müslüman olarak yetişmiyor. Şirk üzere yetişiyor, şirk üzere hayatını devam ettiriyor. Akil ve bali olduktan çok sonra ne yapıyor? Müslüman oluyor. Peki bu kişi, bu kişi hemen çeri ilimleri 18 tane saymış olduğumuz o ilimlerin hepsini tek tek tahsil etmek zorunda. Ee, o derste de söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi de söylüyorum. Ee, her Müslümanın mutlak surette bilmesi gereken bilgiler vardır arkadaşlar. Bunlar kuru bilgi değildir. Her zaman hayatımıza çıkacak, karşılaşacağımız şeylerdir. Mesela bunlardan bir örnek vereyim ben. Cenaze namazı. Cenaze namazı aslen, aslen nedir? Ayni vacip midir? Kifai vacip midir? Kifai vaciptir değil mi? Cenaze namazı nedir? Kifai vaciptir. Ancak bir Müslümanla yolculuğa çıktınız ve yolculuk esnasında o Müslüman vefat etti. Sizin o Müslümanın cenazesini kıldırmanız sizin üzerinize vacip. aynı vacip. Terk ederseniz haram işlemiş olursunuz. Peki bu ilmi tahsil etmek nedir? O halde bu ilmi tahsil etmek de ayni vaciptir. Öyle zamanlar oluyor ki Müslümanlar cenazelerini dahi defnetmeyi cenazelerinin namazını kılmayı dahi bilmiyorlar. Ve bundan dolayı sorumlu oluyorlar diyoruz. Arkadaşlar aynı vacip de böyle. Bir de nevazil vardır. Nevazil. Nevazil nedir? Aslen vacip değildir senin üzerine. Mesela alışverişte beybabı. Yani Müslüman alışverişini nasıl yapacak? Ticaret hukukunu nasıl yapacak? Bu senin üzerine buna dair ilmi tahsil etmek sana vacip değildir. Ancak sen ticaret atılacaksan bu sana vaciptir. İşte bunlara nevazil denir. Sonradan ortaya çıkar. İlk başta E, İptidan başlangıçta bunu bilmekle mükellef değilsin. Mükellef değilsin. Ancak ee, bu senin karşına çıkabilir. Nevazilin hükmünü bilmek, karşına çıktığında öğrenmektir. Nevazilin hükmünü ne zaman bileceksin? Ne zaman karşına çıkarsa, o zaman öğrenmekle mükellefsin. Mesela, Kur'an-ı Kerim'de yes eluneke, sana soruyorlar diye ayetler vardır değil mi? 6 tane ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yes eluneke diye başlayan, 6 tane ayet vardır. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Mesela يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ şehril haram. Sana hilallerden soruyorlar. Sana haram aylardan soruyorlar. Sana enfalden soruyorlar. Böyle 6 tane ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Müslümanlar daha önce karşılaşmadıkları bir durumla karşılaştılar ve bunu hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. İşte nevazilin hükmünü bilmekte Karşılaştığın zaman veya muhtemelen mesela yolculuğa çıkacaksın yolculuğa dair hükümleri bilmekle mükellefsin. Yolculuğa çıkmadan önce bunu bilmeyebilirsin. Ama yolculuğa çıkmadan önce bu konuya dair şer'i ilmi tahsil etmekle sen mükellefsin. Ticarete başlayacaksın. Alışveriş yapacaksın. Bunun hükmünü bilmek zorundasın. Cihadın farzı kifaye olduğu zamanlarda Cihadat çıkmıyorsun. Farzı kifaye çünkü. Müslümanlardan bazıları yerine getiriyor. Senin üzerinden sorumluluk düşmüş. Ama sen cihada çıkmak istiyorsun. Ben bugün cihada, bu ay cihada çıkacağım diyeceksin. Mücahide dair ilmi, cihad ahkamına dair ilmi e öğrenmekle sen nesin? Mükellefsin. Mesela İmam Bukhari yolcular çıkacak kişinin, ki yolculuk ne nevazile sokmuştur İmam Bukhari, bu ilmi tebliğ etmesine dair, Kitabul ilimde bir bap açmıştır. Kitabul ilimde bir bap açmıştır. Orada birkaç tane hadis rivayet etmiştir. Bunlardan bir tanesi Ukbe bin Amir bir kadınla evlenmiştir. Bir başka kadın gelip demiştir ki ey Ukbe seni de ben emzirdim. Seni de ben emzirdim. Evlendiğin kadında ben emzirdim. Ukbe benim bundan haberim yoktu diyor. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve bunu soruyor. Bakın durup dururken karşısına çıktı ee, e, aynı anneden emzirilmiş iki kişinin evlenip evlenmeyeceğine dair ilim ukbede yoktu buna dair ilmi öğrenmek ona vacip değildi ama karşısına çıktı ne yaptı hemen öğrenmeye başladı gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu yine bir başka sahabe veda hacında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret ediyor çünkü çok hasta yani ölüm ona gelmiş durumda Ya Resulullah diyor, malımın nasıl dağıtayım? Bakın, malını nasıl dağıtacağına dair şer'i hükmü bu bilmiyordu. Bunu öğrenmekle de mükellef değildi. Bu farzayn değildi onun üzerine. Ama ölüm ona geldi, hemen ne yaptı? Öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, ne yaptı? Sordu. Şeyh Abdülkadir bin Abdulaziz diyor ki, bu rivayetler diyor, sahabenin, nevazilin hükmünü öğrenme noktasında ne kadar ihtiyatlı olduklarını gösteriyor. Yani karşınıza bir olay çıkacak. Hemen onu öğrenmekle mükellefsiniz. Ee, onu öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor sahabe veya siz bir alime, bir müftiye, bir kadıya, müftiye daha doğrusu kadıya gidilmez öğrenmek için müftiye veya bir alime gidiyor. Soruyorsunuz. Tabi bundan sonraki derslerimizde Babul İftae vel Müstefta Müftünün ve fetva soranın fetva vereni ve fetva soranın adabını da öğreneceğiz. Fetva nasıl istenir? Fetva nasıl verilir? Bunları da inşallah işleyeceğiz. Birinci bölümü bu şekilde bitirdik. Birinci bölümümüz neydi? Birinci konumuz şer'i ilimleri. Yani vacip olan şer'i ilmi öğrenmenin zamanı kısaca özetliyoruz. Sabiler için akil ve bali oluncaya kadardır. Sabi bunu öğrenmekle mükellef değildir. Ama velisi öğretmekle mükelleftir. Veli çocuklarına bunu öğretmez ise günahkar olur. Yetişkinler için ise ne zaman Müslüman oldu o zaman öğrenmekle mükelleftir. Öğrenmediği zaman Allah katında sorumlu olur. Nevazilin hükmünü yani sonradan ortaya çıkan karşımıza çıkan olayların hükmünü öğrenmek ise karşımıza çıktığında veya çıkmadan bunu tahsil etmektir. Bu bir. Şimdi ikinci konuya geçiyoruz ve ikinci konudan sonra Diğerlerini işlemeyeceğiz inşallah. Perşembe bünkü dersimizi işleyeceğiz. İkinci konumuzun başlığı şu. Halk ilmi nasıl öğrenir? Yani bizler ilmi nasıl öğreneceğiz? Sizler nasıl ilim tahsil edeceksiniz? İlim öğrenmenin iki yolu vardır arkadaşlar. Bir üçüncü yolu yoktur. Bir, alimden şifayi olarak öğrenirsin. iki kitaptan öğrenirsin. Başka bir yolu yoktur bunu. Ya alimden bizzat direkt dinlersin ki... Modern çağda yani şu 21. asırda artık internet yoluyla ya da ne bileyim ses kayıtları yoluyla video dinlemek, seyretmek, kaset dinlemek yoluyla da öğreniliyor ki bu da şifahi ilme kısmen girer. Ancak genel olarak ilim talep etmenin iki yolu vardır. Bir, direkt alimden öğrenirsin. iki kitap okuyarak öğrenirsin. İlmi en sağlıklı öğrenmenin yolu alimin dizinin dibinde oturup ondan bizzat öğrenmektir. Ondan bizzat öğrenmektir. Peki bunun delili nedir? Bunun delili nedir? İlmi direkt hocadan öğrenmenin delili nedir? Şu an bildiğimiz ilim. Yani hemen ilk dersimize dönüyoruz. Biz ilmi nasıl tarif ettik? Huva el ilmul münezze. İlim hangisiydi? Öyle ilim indirilmiş olan. İlmul muve el ilmul muvahha. Vahyedilendi değil mi? İlim vahyedilendi. İlim övülendi, indirilendi biz bunu nasıl öğrendik bir, Cebrail aleyhisselam direkt şifahen Allah'tan öğrendi Allah Subhanahu ve teala'dan öğrendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şifahen bizzat karşısında Cebrail aleyhisselam'dan öğrendi sahabe bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyarak öğrendi, tabi'in bizzat sahabeden duyarak öğrendi, yani ilim bugüne kadar nasıl geldi, şifahen geldi arkadaşlar Yani bizzat hocadan, bizzat öğreticiden geldi. Bizzat öğreticiden geldi. İmam Gazali diyor ki, sahabe asrından sonra da bu böyle devam etti. Tabinin ileri gelenlerinden amir dedi ki, ben asla beyaz üzerine siyahla yazmadım. Yani ben kalem defter kullanmadım diyor. Ben ilmi direkt kimden öğrendim? Direkt hocadan öğrendim. Kalem ve defter ben kullanmadım diyor. Şabi. Bir kişinin bana söyleyip de ezberlemediğim hadis yoktu diyor. Bir kişi bana söylediği zaman ben onu hemen ezberlerdim diyor. Arkadaşlar öyle olmuş ki ilmi şifahi olarak yani bizzat hocadan öğrenmek İslam ümmetinin temel ahlakı, temel ahlakı bu ümmetin sıfatı olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala bu suresinde diyor ki: "Vemâ kuntet tetlû min kablehû min kitâbin velâ Sen bundan önce ne bir kitap okuyordun? De yazıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, e, şüpheye düşerdi batıl ehli bu Kur'an ilim verilenlerinin kalplerindeki apaçık ayetlerdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak kitap defter kalem vasıtasıyla öğrenmedi mi? direkt hocanın ağzından öğrendi direkt hocanın ağzından öğrendi işte ilmi direkt hocadan öğrenmek direkt hocanın ağzından öğrenmek nedir e, bu ümmetin ayrıcı vasfıdır İmam bir muvaffakatta diyor ki, ilmi öğrenmenin en faydalı yolu onu ehlinden almaktır. Onu ehlinin ağzından öğrenmektir. Bunun ilk örneği sahabedir. Onlar bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden onun yanında, onun dizinin dibinde ilmi öğrenmiş, ilmi almışlardır. Ondan sonra gelenler de bu şekilde yaptılar. Tabii sahabenin peygambere karşı takındığı tavrı sahabeye karşı tak şey yaptı, izledi ve böylece fakih oldular ve şer'i ilimlerde zirveye bu şekilde ulaştılar. Şayet diyor, siz ilmi şifahi olarak öğrenmenin mükemmelliğini anlamak istiyorsanız, anlamak istiyorsanız ilmin şifahi olarak öğrenildiği asırlara bakın. O zaman görürsünüz diyor. Vallahi ilim şifahi olarak sahabe döneminde, tabi'in döneminde ve ondan sonraki etba'u tabi'in döneminde şifahi olarak öğrenildi. Ve ne oldu? E, alimler, büyük fakihler yetişti. Ne zaman ilimin şifahi olarak öğrenilmesi terk edildi? İşte insanlar cahil kaldı diyor İmam Şatibi. Peki ilmi alimlerden bizzat öğrenmenin ne faydası vardır? Ne faydası vardır? O kadar çok faydası vardır ki bir ilmi anlaman alimden okumakla mümkündür. Bugün Türkiye'de özellikle ben Türkiye'den örnek vereyim. Kişiler kitaplardan ilim öğrendikleri için daha okuduklarını anlayamaz hale gelmişlerdir. Okuduklarını anlayamaz hale gelmişlerdir. Bir alim bir yerde onun bir ifade kullanır, diğer yerde bunu taksis eder. Bir alim bir meseleyi bir yerde umumen veya mutlak olarak anlatır. Bir başka yerde kayıtlarını koyar. Bir yerde bir şeyin manisini zikreder. Diğer yerde o maninin, o engelin şartlarını zikreder. Talebe bunu bilmediği için sanki bu mesele öyleymiş diye hemen bu şekilde öğrenir. Ama hoca bunu anlatırken detaylarını, şartlarını, özelliklerini önemli olanları, önemli olmayanları anlatır. Siz kitap okurken Ola ki hiç önemli olmayana önem verip bunun üzerine durabilirsiniz. Ama hoca kitap okuturken size önemli nedir, önemli ne değildir. Bunları size öğretir. Belki siz önemsiz olana önem vereceksiniz. Önemli olana önem vermeyeceksiniz. Ama hoca bunları tek tek size ne yapar? Tefrik eder. Bir kitap okuyacağınız zaman bir kitap okuyacağınız zaman mesela O kitabın iyi bir kitap mı, kötü bir kitap mı? İçerisinde doğru veya yanlışlar olup olmadığını siz bilemeyebilirsiniz. Ama hoca onu okutacaksa size hoca o kitabı okumuştur. O kitabı okumuştur. Ee, onun içinde doğruları ve yanlışları biliyordur. Size bak burası doğru, burası yanlış, burası şöyle, burası böyle. Tek tek size ne yapar? Öğretir. Telaffuzlarda özellikle ilim arkadaşlar kalpte olandır. Yani ezber olandır. Sizin Bukhari ve Müslimi elinize açıp okumanız ilim değil. Bukhari ve Müslimi kalbinize gömmenizdir ilim, ilim. Yani ezberlemenizdir. Ve bunu hocanın önünde ezberlerseniz telaffuzda hata yapmazsınız. Kendi kendinize ezberlerseniz telaffuzunda hata yapma ihtimaliniz vardır. İhtimaliniz vardır. Ancak ee, hocada öğrenirseniz telaffuzda ee, hata yapma şansınız yoktur. Çünkü hoca onu sizden önce ezberlemiştir. Sizin hocanız da bir başka hocaya bunu aktarmıştır. Telaffuzda veya başka şeylerde hata yapmazsınız. Mesela Kur'an ezberinde manayı bozacak şekilde devam ezberlemeniz mümkündür. Durulması gereken yerlerde durmazsınız. Durulmaması gereken yerlerde durursunuz. Hoca bunları fark eder ve ne yapar? Hemen bunları uyarır. Bunları size tek tek öğretir. O halde ilim hocadan şifahi olarak öğrenilir. İlmi mutlak surette hocadan bizzat şifahi olarak öğrenmek gerekir diyoruz. İmam Nevevi diyor ki tek başına kitap okunmaz tek başına kitap ezberlenmez. Yani ben sahih müslümanıyım ezberleyim tek başıma demeniz size caiz değildir. Yanlış ezberleyebilirsiniz. Bu tek başına olmazdır İmam Nevevi. Ve Şöyle devam ediyor, şöyle devam ediyor. Başlangıçta bahsettiğimiz gibi kişi ezberlediği kitabı hocasına onaylattırmak zorundadır. Bu konuda diyor, bakın İmam Nevevi diyor. Bu konuda ferdi davranmak en zararlı fesattır. Yani kitapları ferdi okuyup bu noktada ilmi ferdi öğrenmeye çalışmak en büyük fesattır. İmam Şafii diyor ki kitaptan fakih olan bütün hükümleri kaybeder. Yani kitap okuyarak fakih olmaya çalışan bütün hükümleri ne yapar? Kaybeder. Bütün hükümleri kaybeder. O halde arkadaşlar, ilim tahsil etmek istiyorsak bunu mutlak surette bir hocadan yapacağız. Hoca olmaksızın ilim tahsili oldukça zordur. Büyük sıkıntılara yol açar. el Bağdadi El-Fakih ve el de diyor ki fıkıh öğrenisi için Ona bir hoca, ona öğretecek bir hoca mutlak surette şarttır. İçinden çıkamadığı zaman ona başvuracaktır. İştihat yollarını öğrenecektir. Doğru olanla yanlış olanı, sahih olanla dayıf olanı hocadan öğrenecektir. Hocadan öğrenecektir. Daha sonra Hatibel Bağdadi İmam Ebu Hanife'den şunu naklediyor. Mescitte bazı gençler varmış, fıkıh öğreniyorlarmış. İmam Ebu Hanife diyor ki onların bir başı var mı diyor. Onların bir başı var mı? Onların bir hocası var mı? Diyorlar ki hayır onların bir hocası yok. O zaman onlar asla fakir olamayacaklar diyor İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife. Ve bu şekilde birçok faydası vardır. Yine İbni Kayyim mesela İlamul Mevakıinde Ahmed bin Hanbel'in oğlundan şöyle naklediyor. Abdullah yani Ahmed bin Hanbel'in oğlu diyor ki babama Resulullah'ın, sahabenin ve tabi'nin sözleri bulunan bir kitabı getirdim, sordum. Bunu okuya, okuyabilir miyim? Veya bir kişi bunu okuyabilir mi? Adam hadislerin zayıf, metruk olanı bilmiyor. Kuvvetli ve zayıf olan senin zincirlerini bilmiyor. Ve dilediği gibi amel etmeyi caiz görüyor. Dilediği gibi onunla tercih etmek etmeksizin fetva veriyor. Babam dedi ki, yani Ahmet bin Hanbel dedi ki, içlerinden hangilerini almasını gerektiğini sormadan amel etmezse, doğru olur. Bu konuda ilim ehline sorar. Yani bu kitabın içinde hangisi doğru, hangisi yanlış bilmeden onunla amel ederse bu fesada uğrar. Ama doğru ile yanlışı bilerek amel ederse bu fesada uğramaz diyor. Ve hakeza öğrenci kavramları birçok zaman karıştırabilir. Geçen haftaki dersimizde de, perşembe günkü dersimizde de anlattım değil mi? İlimde, her ilim dalında Kavramlar değişik değişiktir. Mesela, müfret mesela, kavramı sarf ilminde farklı manadadır, nahiv ilminde farklı manadadır. Şahıs kavramı fıkıhta farklı manadadır, hadis usulünde farklı manadadır. Hadis kavramı, hadis alimlerinin, sahabe kavramı pardon, hadis alimlerinin lugatinde farklı manadadır, şeyde farklı manadadır. fakişlerin dilinde farklı manadadır. Mesela mekruh kavramı, mekruh ilk dönem alimlerinin dilinde haram demektir. Öğrenci soruyor, hocam diyor, İmam Şafii zina etmeyi mekruh görüyormuş. Tamam mı? Çünkü öğrenci mekruh kelimesinin manasını bilmiyor. Usulü fıkıhtaki mekruhla karıştırıyor ve Şafii'ye itiraz ediyor. Ya da Hanefi'ye itiraz ediyor. İşte şunu mekruh girmişler. Halbuki onların lügatında mekruh haram demektir. Ve hakeza birisi çıkıp diyor ki şu alim şu konuda icmadan bahsetmiş, bu konuda icma vardır, kim bunu terk ederse harama düşer diyor. Halbuki o alimin lügatında icma, ittifak, mezhepler arası kendi mezhebindeki ittifak demektir. İşte öğrenci ilmi hocadan öğrenmediği zaman böyle kavramları anlamada çok ciddi hatalar yapabilir. Hatalar yapabilir. Ve son olarak alimden ilim tahsil etmenin faydasına dair son olarak şunu söyleriz. Ülemanın ahlakıyla ahlaklanır. Yani alimden ilim tahsil eden, ulemanın ahlakıyla, hocasının ahlakıyla ahlaklanır. Hocasının e, ahlakı ilme, ilim ehline ve diğer insanlara karşı ahlakı öğrencisine mutlaka Alimden öğrenmenin faydasını bu şekilde bitiriyoruz ki bugünkü dersimiz de bitti inşallah. Soruları olan şahadet isimli opumuza yazdırabilir soruları dersle ilgili veya ders harici 5-10 dakika ara verdikten sonra sorularınıza geçeceğiz inşallah. Ancak ondan önce dersi tekrar özetlemek istiyorum. iki konu üzerine durduk bugün. Birincisi, birincisi üzerine durduğumuz konuların birincisi ilim talebi. Vacip olan, farzain olan ilim talebi kişilere ne zaman farzdır? Yani bunun vakti nedir? Derslerin kayıtları var kardeş, kayıtları var inşallah. Onları ben size vereceğim mücadele. Bu derslerin hepsinin kayıtları var, daha önce yapılmış bu kayıtlar ee, ekleyip vereceğiz inşallah. Ne zaman, ne zaman kişi bu ilmi, vacip olan ilmi öğrenmekle mükelleftir, sabi ise? Buna velisi öğretmekle mükelleftir. Yetişkinse anında öğrenmekle, hemen bunu öğrenmeye başlamakla mükelleftir. Hatta duraksamak haramdır. Ee, İmam Gazali olsun, Şatibi olsun diyor ki hemen kendi bölgesinde <gülüyor> soru olarak yazdırsın şehadet. <gülüyor> soru olarak yazdırsın. Kendi bölgesinde diyor bak soruna cevap veriyorum Abdülkerim. Kendi bölgesinde diyor aynı vacip olan ilimleri öğretecek bir hoca yoksa böyle bir hocanın olduğu beldeye göç etmesi hicret etmesi vaciptir. Duraksaması haramdır diyor alimler bunları daha önce işlemiştik. Bunları belirttikten sonra bir de nevazilden bahsettik. Her an karşınıza çıkabilecek olan durumlar bunlar ise zamanı geldiğinde öğrenmeniz size vaciptir. Arkasından e, halk ilmi nasıl öğrenir? Halk ilmi nasıl öğrenir? Bir, alimden şifai olarak öğrenir. İki, kitap okuyarak öğrenir dedik. Kitap okuyarak ilim öğrenmeyi önümüzdeki derste inceleyeceğiz. Önümüzdeki derste inceleyeceğiz. Şifai olarak öğrenmek, bunun faydaları vardır. Delil nedir? Cebrail, Allah Subhanahu ve teala'dan öğrenmiş. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kimden öğrenmiş? Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiş sahabe Resulullah'tan tabi sahabeden ilim bu şekilde şifahi olarak öğrenilip gelmiştir. En hayırlı nesiller ilmi bu şekilde tahsil etmişlerdir. O halde sizlerin de ve bizlerin de ilmi bu şekilde evde oturup kitap okumakla, Google Google'da araştırma yapmakla değil, bizzat hocanın dizinin dibinde ilmi öğrenmemiz bizim üzerimize gerekir dedik. Bu şekilde ilim öğrenildiği zaman birçok hatadan korunmamız, yalnız ezberlememiz, yanlış anlamamız e, önüne geçilir dedik. Ve bu noktada gayret ve hırs içinde olmamız gerekir diyoruz. Soruları 10 dakika mola vereceğiz. 10 dakika sonra sorulara başlayacağız inşallah. Mikrofonu arkadaşlardan birisi alsın. 10 dakika sonra geleceğim ben. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh.